Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış 89. Bölüm Uzun zaman sırt üstü yatan bir kimsenin hiç şikayet etmeden buna sabretmesi çok zor bir iştir. Demek ki ayeti kerimelerde işaret buyrulan kimseler bunlar. Evet. Ayeti kerimede buyruluyor ki Sabreden kimselere müjdele Habibim. Başlarına bir felaket geldiği zaman onlar sabrederler. Bir musibete uğradıkları zamanlarda biz şüphesiz Allah içiniz ve dönüşümüz de O'nadır derler. O verdi, güzelden geldi. Çirkin şey gelmez güzelden. Allah'ımızdan daima güzel şeyler gelir. Ama biz... Güzel göremeyebiliriz. Her şey Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin tecellisi olduğuna göre elbette Hacı Ahmet Bey işte böyle bir insan Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın tevhiznamesini büyükçe bir levha halinde bastırmış dağıtırdı Ahmet Bey'in hocası kimmiş acaba? Küçük Hüseyin Efendi gibi gönül ehli bir zattan feyz almış bütün ömrünü daima ibadet ve zikirle manalandırırdı. Dostları, arkadaşları da hep kendisi gibi Allah'ı ve Resulünü seven kimselerdi. Allah'ı ve Resulünü sevmek bu dünyada erişilebilecek bahtiyarlıkların en büyüğüdür. Güzel, bedi, estetik sanatlara muhabbeti vardı. Şiiri, ilahileri, kasideleri, ulvi, zarif ve latif besteleri severdi. Hat sanatına da meraklıydı. Evi paha biçilmez, takdir olunamaz levhalarla doluydu. İlk defa Cidde'de deniz kıyısında abdest alırken mi tanışmıştınız? Evet. 1947'de hacca geldiği zaman yanında Eskişehirli Süleyman Çakır Bey vardı. O da hat sanatına meraklıymış. Hacı Ahmet Bey, Süleyman Bey'de çok mühim eserlerin bulunduğunu Ondaki levhaların kendisinden çok olduğunu söylerdi. O levhalar acaba şimdi ne oldu? Bir yolunu bulsak da öğrenebilsek. Ahmet Ak Osman Bey, Mescid-i Nebevi'de Kubbey i Hadra nereden görünürse orada otururdu. Oturduğu yerde ya Kur'an okur ya da gözyaşları ile Kubbe-i Hadra'yı temaşa ederdi. Çok defa kendisiyle selamlaşmak konuşmak isterim fakat onu bu halde görünce yanına yaklaşamazdım. Son dönemlerinde ancak haftada bir hatmi şerif tamamlayabiliyormuş. Alinden biraz dert yandı. Kur'an-ı Kerime fevkalade bir aşinalığı vardı. Namazdan sonra imamların okuduğu ayetlerden bahseder, ayeti kerimenin manasını, derinliğini ve ruhunu düşündükçe ağlardı. Çok mu ağlardı? Ya da hep ağlar mıydı? Ahmet Bey'in gözleri hem ağlayan hem ağlatan gözlerdi. Herhangi bir mecliste derinden derine en çok duygulanan, ağlayan gözler Ahmet Bey'inkiler olurdu. Bu güzel bir meziyet öyle değil mi? Güzel olmaz olur mu? Güzel olmaz mı? Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Cenab-ı Hakk'ın arşının gölgesinde gölgeleyici yedi kimseden biri de Allah anıldıkça kalbi titreyen, gözyaşı döken kimsedir. Cehennem ateşini de ancak gözyaşı söndürebilirmiş. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah için gözyaşı döken gözleri cehennem yakmaz. Cenabı Hak cehennemin ateşine bunları yakma izni vermez. Allah korkusu ve muhabbetiyle dökülen gözyaşı cehennemin ateşini söndürür. İstanbul'da kendisiyle aynı mahallede oturuyorduk. Evet, Yeşilköy'de otururdu. Levhaların Hattat Uğur Derman'ın başında bulunduğu Hat Müzesi'ne veya Süleymaniye Kütüphanesi'ne Yazma eserlerinde yine Süleymaniye Kütüphanesi'ne Matbu eserlerinse İlahiyat Fakültesi'ne emanet edilmesini teklif etmiştik ama ne oldu bilmiyorum Gece sohbetlerini hatırlıyor musunuz? 1955 yılı hatırlamaz olur muyum? Ahmet Akosman Bey'in evine Sebilci de gelirdi. Gelir, katılır, ilahiler okurdu. Sebilci diye anılan bu zat senelerce dergahlarda ilahi ve naat okuyan bir ilahi handı. Kendisine has bir tarzı vardı. Dergah ilahileri, zikir ilahileri okurdu. Sizin bülbüller sazda, güller niyazda, söyle namazda elhamdülillah ilahisinde bestelemişti. Bir de Bekir Haki Efendi vardı bu toplantılara katılan. Pek konuşmadığı için ilmi belli olmazdı. İkindi namazlarından sonra Laleli Camii'nde tefsir okuturdu. Ahmet Akosman Bey'le onun tefsir derslerine birkaç kere gittik. Nasıl buldunuz? Hususi sohbette ilmini ishar etmeyen Bekir Haki Efendi, maşallah bu derslerinde kürsünün başına geçince dalgalı bir derya veriyordu Önceden hazırlanarak geliyormuş derslere, işini ciddiye alıyormuş. Evet, farklı müfessirlerin görüşlerini de kolayca açıklıyordu, farklı tefsirlerden nakiller yapıyordu. Arapçası çok iyiydi. Zaman zaman çeşitli vesilelerle fakirden kitap talepleri olurdu. Temin etmeye çalışırdık. Kitap aktualitesini iyi takip ediyordu demek. Hatta Hindistan veya Pakistan'da basılıp da Hicaz nüshası kalmamış kitaplar olursa oralardan getirtirdik. İmam Muhammed'in Kitabül Asar, Sonatavinin, Meanil Asar ve Şerhu Meanil Asar kitaplarını talep etmişti. Bunları temin etmiştik. Yanına uğrayanlara ısmarlıyordu. Bunun için size minnetlerdi. Evet, bir görüşmemizde sevap kazanıyorsun demişti. Ben de demiştim ki, kütüphaneci alim olamıyor. Gelenlere kitap vermekle, isteyenlere kitap temin etmekle ömrü geçiyor. Bir kazancım, Türkiye'deki kitap meraklılarına kitap temin etmem, yardımcı olmam elhamdülillah. Sizi nereden biliyorlardı ki? <gülüyor> Elhamdülillah biliyorlardı. Bazı hocalar, bazı hacılara kitap ısmarlayınca... ...hacı efendiler doğru bizi buluyorlardı. Sen ona kitabın adını ver, o bulur derlermiş. Bazıları da kızıyorlardı tabii. Neden kızıyorlardı ki? Herkes kitap merakını anlayamaz. Mübareğin bir dolap dolusu kitabı var... Sanki onların hepsini ezberledi de başkasını istiyor diye sitem ederlerdi mesela. Hem gelip bir isteğin var mı diye sorarlar hem de şikayet ederler. Bazı insanların huyu bu. Ben fakir de onlara derdim ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var. Buyurur ki, hoca kitaba zengin mala doymaz. Siz nasıl malınızın artmasını çoğalmasını isterseniz, İlim yolcusu da ilminin artmasını, çoğalmasını ister. Bu sizin için sıkıntılı olmaz mıydı? Siz hiç şikayet etmiyorsunuz. Hocanın sipariş ettiği kitaptan mizacının, meşrebinin, merakının hangi vadide olduğunu anlarsınız. Aynı mevzuda bir kitap yerine 5, 6 belki daha fazla kitap alır paket ederiz. Hacı efendi gelir bakar ki kitap yerine koskoca bir <gülüyor> paket. <gülüyor> Bizim hacılara siparişler çok olur. Anlatırdık. Allah razı olsun şevkle götürürlerdi. Ladikli Ahmet aile tanışır mıydınız? Önceleri gıyaben tanışırdık. Medine-i Münevvere'ye gelenlerle fakire selam gönderirdi. Ali Ulu Efendi'ye, Hafız Makinacı Tahir Efendi'ye selam söyleyin... Onlar oraya çok lazım kimseler. Müslümanların işine, hizmetine koşuyorlar. Bunlar cemiyet adamlarıdır. Cemiyetin hizmetine koşarlar. Vazifeleri kendine hastır dermiş. Peki, yüz yüze ne zaman tanıştınız? 1955'te Türkiye'ye yeniden ilk defa gelebildiğim zaman tanıştık. Kendisini ziyaret ettim. Bizim hanım hastaydı. Mide rahatsızlığı vardı. İstanbul'da bir doktora götürdük. O günün parasıyla 50 lira muayene parası aldı ki büyük paraydı. Fakat pek fayda görmedik. Doktor Ali Kemal Belviranlı Bey bir gün dedi ki... Abi, en ünlü doktora gittik bir sonuç alamadık. Gel seninle bir de Ladik Ahmet Ağa'ya gidelim. Hem kendisini görürsün, dua isteriz, hem de Hızır Aleyhisselam'a sorsun bakalım. Bu hakikaten mide midir yoksa başka şey midir?'' Yanlış işitmedim galiba değil mi? Hızır Aleyhisselam'la görüştüğünü söylediniz. Ben Ladikli'nin Hızır'la konuştuğunu, öyle bir tecelliye mazhar olduğunu işitmiştim. Allah Allah, bu nasıl olur? Kendisi o işin nasıl başladığını şöyle anlatırdı. Hmm. Azizim, kardeşim, ben cahilim, ümmi bir insanım. Askerde Çanakkale Savaşı'nda bulundum. Bir sırtta yaralandım. Tedavi ettiler. Çok zayıf düşmüştüm. Memleketime gideyim diye tepdili hava için izin verdiler. Fakat ben Çanakkale'den Ladi'ye nasıl giderim? Böyle dertli dertli düşünüp otururken bizzat geldim. Nereye gitmek istiyorsun? Teddiğiyle hava verdiler. Fakat çok kan kaybetmişim. Hiç halim yok. Nasıl gideceğimi bilemiyorum. Memlekette annem var. Annemi çok özledim. O da beni bekler ama gece gece nereye nasıl gidebilirim ki? Gitmeyi istiyor musun? İstemez olur muyum? Şuradaki atı görüyor musun? Evet gördüm. Ata binebilecek misin? E, denerim. E, binerim herhalde. Hadi bakalım bin ata. Hazır mısın? Eh, hazırım. Vakit geceydi. Ne oldu? Tam anlayamadım. Yanındaki zat dedi ki, bildin mi köyünü? Dikkat et. Burası mı memleketin? Evet, bildim. Burası bizim Ladik yahu. Evini bulabilir miyiz? Bulurum. Bulurum, bulurum. Bulamam mı? Hadi Allah yardım hmm. yardımcımız olsun. İşte o zamandan beri öyle bir hale Allah'ım bana verdi. Yoksa ben cahil biriyim. Ümmiyim, ilmim yok. Ladikli Ahmet böyle çok mütevazı bir hali vardı. Başı sıkıldığı bir müşkili olduğu zaman Hızır'a müracaat edebiliyormuş. Bu kendisine Cenab-ı Hakk'ın ilmi ledüğünden verdiği bir hal olacak. Konya'da çok meşhurdur. Konyalılar çok hallerini bilirler. Peki siz ne yaptınız? Yenge Hanım'ı götürdünüz mü? O günlerde Konya'da fazla otomobil yok. Doktor Ali Kemal ve Nuri Beyler'de motosiklet var. Araba yok. İsmail Topatan isminde atölyesi olan makine mühendisi bir kardeşimizin seyyaresi, otomobili var. Ali Kemal Bey dedi ki... Yenge, sen, ben ve İsmail Bey diye Ahmet Ağa'ya gidelim. Şu hastalığı bir soralım. Dadik Konya'ya elli kilometre kadar. Kadın hanına yakın. İsmail Bey Allah razı olsun arabasını tahsis etti. Beraber gittik. Vardık Ahmet Ağa'yı bulduk. Bir köylü amca işte oturuyor. Ziyaretçileri varmış. Doktor Ali Kemal Bey dedi ki... Ahmet Ağa! Size Hacı Veiszade hocamın yeğeni Ali Ulvi abiyi getirdim. Yahu Ali Ulvi efendiyi bilirim. Medine'nin güllerindendir. Hoş safa geldiniz buyurun şöyle geçin. Oğlum misafirlere kahve yapın. Kahvenizi nasıl içersiniz efendim? Estağfurullah zahmet vermeyelim. E, yemeğe kalırsanız daha da çok sevinirim. Akşam için davetliyiz. Yemek yaptılar beklerler. Biz bir ricaya geldik. Hayırdır inşallah buyurun Yengemiz rahatsız Hastalık epeydir devam ediyor Endişeye gerek var mı korkulacak bir hastalık mıdır Yoksa bildiğimiz gastrit olabilir mi Abimiz bu hususta çok rahatsız Bir istiharede bulunsanız Amcalarının da selamı var Ahmet ağa amcamı çok sever sayarmış Onun adını selamını duyunca heyecanlandı hocamın da selamı var ha. Hocamın selamına selamlar. Hocamın ellerinden öpeceksin. Vay hocam vay benim aslan hocam vay. Halimizi böylece arz ettikten sonra... ...Konya'ya döneceğimiz sırada Ahmet A. ...kemali sükunetle en tabii bir şeyi söyler gibi dedi ki... 89. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Butch production.